İtalyan dilinden, Çelenk varfra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. İyi haftalar Açık Radyo'da hariçten sanat programındasınız ben Çelenk şu anda Ayvalık'tayım ve bu programı deprem felaketinin hemen ertesi gün kaydediyoruz. Çünkü çok öncesinden sözleşilmiş bir buluşmaydı sanatçı dostum Tunca ile ee, bütün Ege bölgesine geçmiş olsun diliyoruz. Ayvalık'ta da hissedildi ama burada yansıması o kadar korkunç olmadı diyebilirim geçmiş olsun demekten başka tabii sözün bittiği bir yerdeyiz. Tunca hoş geldin programa. Hoş bulduk Cerenç'im. Ayvalık'ta seninle bu programı kaydediyoruz. Hemen şeytanın kahvesinin yan tarafında çok güzel burada sanatla e, ilgilenenlerin de gelip bakabileceği harika bir dükkan var. Sevgili eşin İpek'in işlettiği. Evet. E, onu da vurgulayalım. Ama gündemimiz uzun süredir ben de Ayvalık'ta oldukça vakit geçirmeye çalışıyorum. Sen de buraya yerleştin zaten tam da bunu konuşmak istiyorum. Biraz senin e, sanatçı olarak çalışmalarından e, yeni hayata geçirmekte olduğunuz, Heyecan verici mekanınızdan ve de e, Ayvalık kültür sanat alanında oldukça hareketli e, bir merkeze dönüşme e, hızına sahip şu anda. Burada olup bitenlerden bahsedeceğim. Öncelikle şuradan başlayayım Tunca. Siz ne zaman yerleştiniz Ayvalık'a? Ne kadar oldu? E, Ayvalık'a 3 yıla yaklaştık Çelenk Geleli. Ben de bu arada bir geçmiş olsun demek isterim. E, bütün Ege'ye geçmiş olsun Yunanistan'a Türkiye'ye. E, gerçekten korkulu bir süreç yaşadık. Umarım daha az kayıplarla atlatırız bu süreci de hepimiz. Üç yıl önce geldik Ayvalı'a. 3 yıl oldu buraya yerleşmiş hı. oldunuz ve tabii senin önceden İstanbul'daki sanat pratiğini çok iyi biliyoruz sanatorium vardı böyle çok güzel bir kolektif proje hı hı. mekanıydı. Senin bireysel olarak sanatçı pratiğin var. Tunca evet. Subaşı olarak da hatırlayanlar olur ama Tunca'yı hı hı. kullanıyorsun daha ziyade e pek çok grup sergisinde kişisel sergide sanat pratiğini takip ediyorduk ama 3 yıl önce buraya Teşekkür yerleşmiş olduk. oldunuz. Çocuğunuz da var. Evet, Ayrıca biraz önce evet. sevgili İpe'yi almış olduk ama çocuğunuz da var. Buraya bir yerleşim süreci geçirdiniz ama artık atölyem var. Evet. Bir şekilde tabii hani bu üç yıl burada yani yeniden taşınıyorsunuz, yeniden bir hayat kuruyorsunuz. İşte yeniden bir üretim ortamı yaratıyorsunuz. O süreç buna gitti diyebilirim hani bunu oturtmak için ama burada çok mutluyuz. Başta dediğin gibi yine Cem'in de işte Cem için de böyle hı hı. gelme nedenlerimizden birisi. Özellikle İstanbul'da işte bence hayatın bir sanatçı için de üretim anlamında da zorlaştığını düşünüyorum. Son dönem kendi adıma en azından öyleydi. 2013'ten beri geçirdiğimiz süreçler sonrasında işte ben hep Beyoğlu'ndaydım, Taksim'deydim. İşte atölyem, işte sanatoryum, daha sonra Kadıköy'e geçtim. İşte Kadıköy'den sonra da Ayvalık gibi bir rota izlemiş olduk. Biraz hani kendi yerimizden kısmen ...sürülmüş ya da uzaklaşmış gibi olduk ama kendimize ait de yeni alanlar yaratıyoruz gittiğimiz yerlerde de. E yalnız değilsiniz değil mi? Evet. Aynı dönemde evet. sizden önce sonra evet. hala devam ediyor Ayvalık ve bölgesi, evet. bu bölgeye yerleşen... Kültür sanatla iştikal eden pek çok isim evet. var tanıdığımız. Evet. Yani geldiğimiz evet. zaman buluştuğumuz, gördüğümüz insan sayısı evet. giderek artıyor. Bir evet. de Ayvalık kökenliler ya da ailesi, <gülüyor> kısmen <gülüyor> benim gibi Ayvalık'ta bir şekilde evet. bağlantısı olanlar da daha sık geliyor. Burası, bu yaz belki çok... E Pandeminin de etkisiyle fazla hareketlerimizle kısıtlandığı belki onun da etkisiyle Ayvalıkta daha çok hareket oldu. O kadar kesinlikle. çok kültür sanat etkinliği oldu ki son yıllarda açılan mekanlar evet. var falan. Sen neler takip ediyorsun? Ne düşünüyorsun ee, bu konuda? Kesinlikle katılıyorum. Bir de Ayvalık'ta kültür sanat alanındaki gelişme genelde rezidansiler doğrultusunda ilerliyor. Çünkü Ayvalık'taki hani süreç bence yaşayıp deneyimlenmesi gereken bir süreç. Şimdi i̇şte daha öncesinde bir Barbara diye bir residency hı hı. ilk önce o süreç başlıyor. Şerif Kaynar'ın başlattı devam ettirdi. Oraya gelmiş ve buraya yerleşmiş sanatçılar var. işte Alev Gözon'a işte Fuat Çağatay gibi. Ondan sonra böyle bir şeye yani yol aslında yol açıyor diyebiliriz hı hı hı. bu. Residensilerin devam etmesi ki şu an işte Ayvalık'ta beş tane residency olmaya başladı. Bu anlamda bir galeri ya da bir sergi mekanı hani belediyenin kendi sergi mekanı dışında öyle bir yer yok. Onun haricinde işte kültür sanat alanında toplaşma mekanları var burada İşte Midi Cafe yine öyleydi, Aynen. Arkipel şeytanın kahvesi önemli bir uğrak ve toplaşma yeri. Burada daha organik bir diyalogla devam eden bir süreç var ki rezidansylere gelen sanatçılar için de aynı durum geçerli oluyor. Hani. İlişkiler dahilinde bence beslenmeye çok müsait bir yer doğasıyla yemesiyle içmesiyle hani o kısmını ayrı olarak tutuyorum Kesinlikle. ama daha organik İstanbul'dakinden daha farklı diyaloglar kurabilme imkanına da sahipsiniz burada şeyi de görüyoruz tabii yani müzik alanında burada çok tabii, etkinlik tabii. olur bir müzik akademisi evet, de var Filiz, evet, Filiz Ali'nin başında kesinlikle olduğu evet. dolayısıyla Ayman. konserler müzik alanında evet. Ayman'ın residency evet. programları, eğitim programları e, öyle bir kültürel yapısı da vardır keza tabii. sinemayla uğraşan da evet, çok isim evet, vardır yani buranın böyle bir entelijansiyası belki bir burjuvasisi evet, evet. de evet. olduğu için o tarz etkinlikler çok olur kesinlikle. ki son yıllarda başka sinemanın yaptığı Ayvalık Film Festivali kesinlikle. de buraya evet. böyle bir hareketlilik getirmiş yani, oldu. Ayvalık tarafından da sahip lenilmiş hani bence ayvalıkta çok güzel maç olmuş oturmuş bir e, organizasyon e, arkasında tabii ki işte İstanbul'da da deneyimlenilmiş bir organizasyon deneyimi var yine tabii. E, Azize. Azize değil mi Azize diye, Tan anladım, eski İstanbul anne. film festivali'nin direktörü e, yapmış. O profesyonellikte çok <gülüyor> güzel bir seçki burada festival <gülüyor> deneyimi anlamında bile hani bence çok keyifli ayvalık e, çünkü yani en son ben İstanbul'daki işte film festivali dönemimi hatırlıyorum hani Bizim için işte gidebilmenin zorluğunu yaşıyorduk. Burada hani işte akşam yemeğimizi yiyip hani pek iki dakika ben gidiyorum film izleyeceğim deyip gelebiliyor. Ya da işte dükkanını kapatıp işte ben gidiyorum iki film izleyip gelebiliyorum. Hani hani festivali yaşama anlamında da burası çok verimliydi, çok güzeldi. Ayvalıklılar da sevdi bunu. Yerelle de çok güzel örtüştü. Bence Ayvalık'taki en başarılı organizasyonlardan birisi. Umarım devam Umarım. eder. Bu sene tabii ki evet, bütün film festivalleri yani. çevrim içine evet. taşındığı için... Yani o ...ayvalık film festivalinden belki bahsetmek çok kolay değil. E, yine de başka alanlarda biraz önce senin Residence dediğin... ...yani misafir, <gülüyor> sanatçı, araştırmacı, <gülüyor> küretör, o konuk evleri... Evet. ...belki öyle Türkçeleştirmeye çalışayım. Böyle programlar var. Bunlardan evet. neler var? Biz de takip etmeye çalışıyoruz. Barbara Evin'e söyledi. Evet. Başka? Vansıf Kortun ve Defne Koryür'in evinde... E, Mutluköy'de Mutluköy'de konuk evi var. Konuk evi çevre aktivistleri, gıda aktivistleri, şefler, bu alanla ilgili işte üretim yapan sanatçılar, akademisyenler, tez yazanlar, onlara açık bir organizasyon. Residency. Gate 27 var. Hı hı. E, Melisa Tapan'ın e, devam İstanbul'da dedi, da mekanı var aslında. E, sanırım biraz pandemiyle de ilinçli hı hı. olarak buradaki gelişmesi hızlanmış, e, organizasyonu hızlanmış. E, Gate 27 e, var. Hı hı. E, onun haricinde ismi daha konulmamış. Residency çalışmaları var benim kendi yine bildiğim üniversitelerin yaptığı çalışmalar var. İşte Boğaziçi Üniversitesi'nin burada yürüttüğü çalışmalar vardı. Harika. bu anlamda. Peki sizde bir mekan evet. heyecanı içerisinde. Evet. Senin zaten atölyen yani uzun süredir <gülüyor> burada burada üretiyorsun ve biraz önce bu bahsettiğimiz e, diğer programlarla, <gülüyor> diğer kültür sanat mekanları, kurumları, aktiviteleriyle <gülüyor> de hep zaten iç içecesine evet. onlara da destek veriyorsun. Ama sizde yakın zamanda yeni bir space olarak adlandınız, evet. mekan olarak adlandınız. Bir projenin heyecanı <gülüyor> taşıyorsunuz. Bugün zaten biraz ...oradaki bir etkinliğe evet. geçeceğiz. Cumartesi yani hemen program pazartesi yayınlanacak ama onu da vurgulayayım. Sizin mekanınız nedir ve bugünkü etkinlikten de belki biraz bahsedersiniz. Tabii ki. Ee, bizim mekanımız Kia'ya. Kia'ya e, burada yaşayan yine bizim gibi işte iki sene önce buraya gelmiş. E, Nihan ve Aykut e, mimar bir çift. E, onlarla beraber paylaştığımız bir atölye aslında. E, bu atölyenin... E, Ayvalık'taki kendi gördüğümüz ihtiyaçlarımız doğrultusunda sosyalleşmeyi açma kararı aldık birlikte. Ee, ki bu sosyalleşme hani onların tasarım anlamında üretimleri. Benim kendi sanatsal anlatım, anlamda üre, üretimim. Ee, ve hani biraz da o mekanın yapısı işte merkezi olması. Ee, kendi ilişkide olduğumuz işte sanatçılarla buraya gelen rezidansilere gelen işte sanatçıların çoğu da arkadaşlarım. Gate 27 işte en son gelen... Burçak Bingöl, Ahmet Doğu İpek, Medina Irak, hepsi yakın arkadaşlar. Bu anlamda ilk fikrin çıkış aşaması buraya gelen o sanatçıları burada Ayvalık'la sosyalleştirebilmek, belli bir sunum yapabilmelerini olanak sağlayabilmek, belki işte isterlerse iş gösterebilmelerini sağlayabilmek, çok bence hani belki yapı olarak galeri şeyine hı hı. iş Gösterimin uygun olmayabilir ama yaratıcı bir mekan olduğunu düşünüyorum bu anlamda diğer taraftan. Bu ihtiyaçla çıktı. Diğer taraftan kente dair kendi meraklarımız var. İstanbul'dan özlemlerimiz var ama tabii özlemlerimiz işte gentrifike etmeye yönelmeden... ...işte gıdayla, çevreyle, hassasiyetlerimizle ilintili olarak... Bu anlamda sohbetlere, sunumlara mekanı açmak istiyoruz. Paylaşımları açmak istiyoruz. Bunlar atölye çalışmaları da olabilir. Fikir biraz böyle çıktı. Bugün ilk etkinliğimiz Konuk Evi'nin, Mutluköy'deki Konuk Evi'nin iki araştırmacı, sanatçı Misafiri, misafirleri, evet. Cemil Aykara ve Oğuzhan İzmir'i. Çalışmalarının sunumunu yapacaklar. Burada da bu konu üzerine, kendi çalıştıkları konu üzerine biraz daha fokusla <gülüyor> geliştirdiklerini düşünüyoruz. işte bu süreçte Rizdansi deneyimleriyle. Onların alanı da sınır bölgelerindeki sosyoekolojik değişimleri takip etmişler, belgelemişler. Bunlar üzerine araştırma yapmışlar. Ki ta işte Meriç Nehri'nin işte devamından. E, tabii Ayvalık'ın da bu anlamda bir sınır bölgesi olması tabii. da bence onlar için araştırma anlamında e, iyi olmuştur diye düşünüyorum. Onun sunumunu yapacaklar bizimle birlikte bu araştırmalarını paylaşacaklar. Ee, bizim de ilk etkinliğimiz oluyor. Hayırlı Orta olsun diyelim. Artık Ayvalığa yolu düşenlerin e, sizi de Instagram'dan belki takip edebilecekleri, sosyal medyadan takip edebilecekleri Tabii. şekilde başka bazı evet. projelere, etkinliklere, buluşmalara denk gelebilirler. Evet. Mekanın birleştirici Tabii. bir yönü olacak evet. bu açıdan. Evet. Space diye Instagram'dan da takip edebilirler. Etkinliklerimizi oradan görebilirler. Evet. yolları düşerse de mutlaka zaten... Zaten Ayvalı'a bekleriz onları da. Harika. Tunca o zaman biraz senin sanatçı olarak pratiğinden de bahsedelim. Evet Kia'ya da atölye olarak da kullanıyorsun. Dolayısıyla Tüm. biraz işlerine, oradaki süreçlerine de bakmış olduk. Ama e, bu dönemde sen neler yapıyorsun? Yakın zamanda Eskişehir'deki <gülüyor> Odun Pazarı, Modern Müzedeki grup sergisi. Çok da nitelikli bir sergi olduğunu duyuyorum. Henüz gidip görme fırsatım olmadı ama yakında planlıyorum. E, oraya yeni işler yaptığını biliyorum örneğin. Evet. Hani bu, bu süreçte kendi sanat pratiği nasıl ilerliyor? Ee, i̇lk önce Londaki sergiden bir alıyorum. Çevre krizini merkeze alan e, hani e, ekolojiyi merkeze alan bir sergiydi. E, ben oraya e, uzun zamandır üzerine düşündüğüm, yapmak istediğim bir iş var. Bu iş diğer taraftan hani ayvalla geliş sürecimle de biraz ortaya çıktı, gelişti diyeyim. E, o da işte burada kendi bostanımı yapmam, işte ekip biçmem, tohumla temas, toprakla temas etmem ki e, daha önce hiç böyle bir deneyimim yoktu hani ve burada. <gülüyor> bu hayatınızın yaşam biçiminizin bir parçası Hı. haline geliyor ama yemekle ve yemek kültürüyle çok tabii, derin tabii, işim, ilişkim var evet, hem profesyonel evet, olarak hem de sanat evet. pratiğinin içine katma biçimini var ayvalık vardı. bu anlamda zaten hani bence ayvalığın hani yıldızları diyeyim gastronomi zeytinyağından dolaylı diğer taraftan da kültür diyorum ben Hani Hı -hı. bu iki yıldıza sahip ayvalık kıymetli Bu anlamda çok da önemli bir merkez. Diğer taraftan tabii ürünle erişim çok kolay Hı. burada ve çok zevkli, çok keyifli. Pazarlar bile bir etkinlik yani başlı başına bir sanatçı ya da bu alanı seven kişiler için, diyeyim, gastronomiyi sevenler için. Pazar bizim ailecek bir şey, bizim için vakit geçirdiğimiz bir alan haline geliyor. orada deneyimlemek, alışveriş yapmak hani çok keyifli, çok Alışverişin güzel. çok ötesinde bir şey çok söz ötesinde, konusu. Çok ötesinde gerçekten. Evet. Ee, ve şeyde, e, Odun Pazarı'nda ben bir e, kütüphane oluşturmak istedim. E, bu kütüphanenin oluşumu diğer taraftan şöyle şekillendi, e, Cam Sanatları Merkezi var e, Eskişehir'de Odun Pazarı Cam Sanatları Merkezi. E, Mert Üngör arkadaşımız oranın başında, e, o bir residency yapıyor eee işte, hatta bildiğimiz daha önce işte Can Altay ve Hapa Avşar o residency'ye gitmişler. Cam üzerinde. Evet, cam o Çağdaş sanatçılarla beraber geleneksel e, tekniği, üretimi, işte cam üflemeyi, camdan e, yeniden eee işte tasarımını hayata geçirmeyi deneyimleme imkanı sağlıyor. Biz bu residency'yi pandemi yüzünden gerçekleştiremedik ama biraz birlikte de bir şey yapmak adına e, hani FaceTime olarak ya da <gülüyor> WhatsApp'tan Yürüttük diyelim ortak üretimi ve e, cam fanuslar tasarlandı üflenmiş işte e, fanus demeyeyim daha çok e, saklama kapları hı hı. E, yine benim buradan Ayvalık'tan işte Ayvalık'ta antika anlamında da Ayvalık çok zengindir eskicileri Tabii. işte e, vintage'ları mezatları e, mezatları. <gülüyor> benim kendi aldığım bir ünite vardı. Bu ünitenin içerisine sanki işte evimizde babaannemizden kalan işte salonlarda gördüğümüz işte cam ekanlı üniteler gibi. Bu ünitelerin içerisine tohumları yerleştirdim <gülüyor> ve işte Tohum Ana Derneği, işte Toprak Ana Derneği bu konuda şey yaptı, kendileri tohum takas derneği yine hepsinden ufak ufak tohumlar geldi. Onlara da teşekkür etmek isterim proje için. ...ben bu tohumlarla beraber... ...bu kütüphaneyi başlattım aslında... ...siz gidip bu kütüphaneden... ...kendiniz tohum alabiliyorsunuz... ...şu anda, odun pazarı evet. modern yüzeye gidersek... Evet. ...şu Şimdi. an pandemiden dolayı... Tamam. ...yine aslına bakarsanız... ...işle işte aksaklıklarımız hı. olabiliyor... Hı. ...ve bunu da... ...olsun, olsun, evet, şu an e, çok olağanüstü dönemler... ...temelde geçiyor. fikri sergiliyor gibi hı hı bir hı duruma sahibiz... ...umarım bu süreç atladığı zaman... ...bu da çalışır hale gelecektir... ...ve daha ben... Hani ufak tefek belki kültür kurumları içerisinde bunun yayılabileceğini, yayılmasını da arzu ederim, isterim. E, kendiniz eğer o tohumdan ki bunlar atatohum, o tohumdan yaptığınız üretim siz listelenerek takipte oluyorsunuz, bizimle beraber iletişimde oluyorsunuz. Ve ürettiğiniz tohumlardan bize tekrar elde ettiğiniz, aldığınız ürünlerden yine tohum getirip e, yine oraya tohum bırakıyorsunuz. Bu bir şekilde işleyen bir sistem haline gelmesini istiyorum. O sistem sergileniyor şu an odun pazarım üzerinde. Sen gidip görebildin mi sergiyi peki? Daha göremedim. Göremedin. evet. Bu, dön, bu dön, içinde geçmekte olduğumuz dönem evet. biraz öyle oluyor. Kesinlikle. Eskiden her sergiyi hele ki kendimizin bir şeyi varsa bir kesinlikle, yazısı, kesinlikle. Bir, şey, bir şey varsa gidip görmeyi Maalesef. birebir de kurmayı istiyorduk ama şu Yolculuk anda çok mümkün değil. çekinir haldeyiz biraz kısmen kesinlikle. Ayağım, Peki Ayvalık'ta bu yaz özellikle bir hareketlilik vardı. Evet. Biraz ona da geri dönmek istiyorum. Başka sergiler, projeler de oldu sanki. Hepimiz belki de Türkiye'de kaldığımız için eskiden yurt dışına giden ya da başka yerlere gitme ihtimalleri olan insanlar... ...Ayvalık böyle Çok... bir hem sadece tatil geçirmek ya da deniz ve güneşten yararlanmak için değil... Evet. ...biraz önce senin gündeme getirdiğin o daha kültür turizmi hatta gastronomi turizmi için de böyle öyle bir buluşma noktasına dönüşürken burada böyle bazı başka sergi açılışları etkinlikler vesaire evet. de gördük hatırladığın bir şeyler ee, var mı oradan anmak istedim? Yine e, Orhan Peker Sanat Galerisi var belediyenin orada e, bizim hani abilerimiz diyebilecek <gülüyor> işte kuşaktan. Daha akademikli e, kuşak Evet, evet akademilik kuşaktan. Yine e, Ayvalıklı olup e, naif e, kendileri burada işte sanat üretimine devam eden Arif Buz yine anmak isterim kendisine onun güzel bir sergisi oldu. Diğer taraftan Arif Aşçı, burada yaşıyor Arif Aşçı'nın eşi Hesing'in kendisi Koreli bir sanatçı. Hı hı. Onun işleri vardı. Kumaşlarla çalıştı. Bence çok keyifli bir sergiydi. İstanbul'da da sergileri anlatması. o. Arif Aşçı zaten çok evet, değerli tabii. bir fotoğrafçı. Onun çok çok sergisi oluyor ama Hesing'in de çok İstanbul'da Kesinlikle. da çok iyi sergileri olmuştu. Evet. evet bu sergiler bu yazdan bende hani Ayvılık'ta kalan aklımda kalan sergilerdi açıkçası. Tabi Daha bunları artacak diye düşünüyorum. Dediğin gibi hani belki Covid'in de etkisiyle insanlar bir yerde senle daha önce yaptığımız <gülüyor> sohbet de, de hatırlıyorsan ülkeyi de keşfediyorlar. Tabii. Ee, kendi yaşadıkları yerleri biraz geriye işte içeriye girmeye başlıyorlar. Ayvalık daha önce işte e, genelde insanların sadece sahil şeridiyle tükettiği geldiği işte denize girip bir iki bir şey yiyip gittiği bir yerken... Şimdi içlerine ve arkalarına girilerek işte araştırılarak bakın biraz daha keşfetmeye müsait bir şekilde izleniyor diyeyim. Bir de Midilli ediliyor. ile de ilişkisi var. Evet, Şu anda o evet. da tabii ki durmuş durumda ama Kesinlikle. yakın yakın dönemde Öyle. Türkiye Yunanistan arasındaki ilişkilerin vizelerin çok biraz önemli. da esnetilmesiyle hakikaten Midilli ile yani e, şeyin denizin öte yakasıyla evet. diyeyim Midilli ile diğer adalarla çok güzel bir diyalog ve Şu an ticari vardı. bir diyalog daha fazla devam etmiş. Umarım hani bence bu yerel yönetimler bazında hı hı. Kültürel anlamda da paylaşımlara ve etkileşimlere neden olur ya da işte bu tür çalışmalarda görmek isteriz açıkçası. Ayvalık içine girildikçe güzelleşiyor. Yani bence en keyifli mekanları, işte kiliseleri, camileri Ayvalık'ın arka tarafında. Artık bunlar da gün yüzüne çıkmaya başladı. İnsanlar bunları da görmeye başladı. İşte tarihini keşfettikçe zaten hani background'ında acılar, sıkıntılar da barındıran, öteki tarafta işte geçmişte de kültür sanat alanında hani önemli kişilerin de yaşadığı bir yer. Şu an hani bulunduğumuz işte şeytanın kahvesi ve arkipelin önünden işte Fikret Mualla 20, 25 yaşında yürüyerek Atarabacılar Meydanı'ndaki okula gidiyor. Dersini verip tekrar evine gidip iki kere buradan geçiyor. bunlar hani keşfetmek, ben biraz en azından yani kendi adımı Türk sanat tarihi diyelim hani <gülüyor> o şeyle o geçmişle daha mesafeli daha şey bir ilişkiye sahiptim. Biraz burada onları da benim kendi adıma keşfetme şansım imkanım oldu. Çünkü o anıları da dinleyebiliyorsunuz burada işte Burhan Uygur yine burada yazları gelmiş, kalmış, üretmiş. Orhan Peker zaten hani Tabii. uzun süre geçirip üretimini işte hayatının son dönemini burada geçirmiş. İşte Buran Uygur'un işte dostlar restorana gidip çamlık sevadı işte dalından meyve koparıp işte rakısını içip sohbetlerini yaptığı ya da işte daha sanatla ilintili olan anılarını dinlemek de güzel oluyor. Bunları da keşfedebileceğiniz bir yer ayvalık derinlerine bence işte kökenlerine de indikçe Harika. biraz buruk. E, muhakkak öyle. Şeyi de söyleyelim yani bütün bunlar olurken tabii ki Ayvalık'ın hem e, geniş hinterlantı hem zengin tarihi hem hala devam eden evet. kültürü evet. bütün özellikleri hak hakikaten kültür sanat alanında e, özel bir yere sahip olmasına neden oluyor. Biraz yavaş yavaş da hareketlilik kazandı ama umarım bu evet. muhteyahlaşma dediğimiz o gentrification evet. olarak kullandığımız e, şeye e, soruna götürmez ve rant Daha oluşmaz Kesinlikle, bütün bu umarım. süreçte. O yüzden insan böyle güzelleme yaparken, överken böyle iki kere de evet, biz buralara var. gönül vermiş insanlar çok, olarak iki kere de düşünüyoruz, temkinli öyle. davranmaya çalışıyoruz. Bunu hep. ben daha önce Kadıköy'de de yaşadım Hı -hı. diyorsun. İşte yerli yerine ilk giden tabii. sanatçılardan atölyesini açan. O süreçte oradan yine ilk gidenler sanatçılar haline geliyor. İşte yerine kafelerin, şeylerin açıldığı bir yer oluyor. Ayvılık konusunda biraz daha hani umutlu olmamı sağlayan şey işte e, turizm ya da işte e, turistik kent olarak e, bu anlamda o rantı işte e, çok alan açabileceğini düşünmüyorum ve umut ediyorum umarım, diyeyim ya umarım. da kendi e, daha optimist bakış açısı da olabilir. İşte çok uzun bir sezonunun olmaması, işte çok güzel e, denizinin olmaması, Bunlar hani biraz bizi işte tatil köyleri, büyük oteller, işte hani büyük restoranlar, yatırımlar falan hani o anlamda çok şey olmadığını düşünüyorum. Böyle olduğunu dileyelim D ve diliyorum. bu anlamda yönetimlerin de en azından yani, gerekli önlemleri, kuralları koyuyor evet. olmasını umalım. Ya Aylılıkta yaşamak biraz da katlanmayı da gerektiriyor Hı -hı. yani. Yine seninle daha önce sohbet ederken konuşmayayım uzun çizmelerinizin olması gereken bir yer içinden geçen dereleri kapanmış ama dereler hala yolunu buluyor su yolunu buluyor e, ve siz e, ister istemez suya giriyorsunuz ayvalıkta kışın vakit geçirirken işte o suya girmeye katlanabilmek gerekiyor ya da işte burada bir rüzgar başlıyor poyraz başlıyor bitmez. <gülüyor> hiç bitmiyor. 10 gün boyunca sol tarafınızdan <gülüyor> vuran o rüzgara katlanabilmeniz gerekiyor. Şimdi bunlara katlanmak da bence sizi bunlara katlanır hale getirecek başka donelere ihtiyacınız var. Onları burada görüyorsan kalıyorsun. Ben o kesimin bunları görebileceğini düşünmüyorum. Harika. Peki Tunca son son birkaç <gülüyor> dakikamız kaldı. İstanbul'da da bağını koparmadığını evet. biliyorum. Öğret tamamlayalım. Hariçtan sanat programındayız. Açık Radyo'da ben Çelenk, konuğum sanatçı Tunca Ayvalık'tayız şu anda. İstanbul'da e, önünde bir takım planlar var hı, mı? Senin hı. işlerini nerede, ne zaman görebiliriz? Belki son olarak da onun bilgisini senden alıp programı kapatalım. Benim e, galerisi devam ediyorum. Hemen tepe başında Tepebaşı'nda, Beyoğlu'nda evet. Galer'in. Ve biraz gecikmiş bir kişisel sergim var aslında. Uzun süredir biraz elimde biriktirdiğim bir projem var. O projeme odaklanmış özellikle bir boksörün hikayesini anlatacağım. Bizim tarihimizden işte 1900, 1890 doğumlu... Galatasaray listesinden ve işte son sonra yurt dışına gidiyor hayatını yurt dışında devam ettiriyor işte Londra macerası var işte Paris macerası oradan Berlin'e yerleşiyor Berlin'de yaşıp hayatını Berlin'de e, vefat ediyor kendisi e, ve hani yitip gitmiş bir e, figür. Ben e, bu boksörün e, kartpostallarını bir müzayededen aldım ve e, araştırmaya başladığım zaman o imajların tüketilmemiş, hani işte Instagram'a düşmemiş, işte e, insanlarla bilinmeyen, unutulmuş <gülüyor> bir e, imajlar. Bu imajlarla beraber aslında bir işte e, yüzyılın başında ilk bir mülteci, bir seyyah, bir gezgin hikayesi anlatmak istiyorum. Ee, yeni işte o boksörün posterlerini, afişlerini üretiyorum. Ee, bu afişleri işte tipografiyle imaj arasındaki ilişki üzerinden e, izleyicide gerilimler ya da işte hikayeler yaratabilecek şekilde. Bir, Senin çok kendine has bir tekniğin de var belki onu da söylersin e, pratiğine hakim olmayanlar için. Füzenle ha. çalışıyorum. Kağıt işler göreceğiz yine hı hı. ağırlıklı. Ee, bir takım geliştirdiğim bazı nesneler olacak sergiyi besleyecek olan ve e, hani planım dahilinde yapabilirsem bir de bir videoyla finalize etmek istiyorum bu hikayeyi. Harika. Ee, böyle bir gezgin bir sporcu. Ee, şeyde de hani kendi sistemimde giderken işte e, desire'da gastronomiyle, yemeyle, beslenmeyle kurduğum bir bağ vardı. Hani biraz o insanın hani hikayesine, insanın yapısına, işte antropolojik geçmişiyle de bağlantı kurmayı seviyorum. İşte Terramata'da bir bizim için barınmaydı işte. Mezardan, evden kente doğru giden bir şey hikayeyi anlatıyordum. Burada belki ilk defa daha öznel olan hani işte bir bir figür ama bu figürün işte yolculuğu, gezginliği ve hani sporcu olması işte Gladyatör olması. <gülüyor> ee, bu, bu hoşuma gitti. Şu an hani sergi kronolojisi olarak güzel bir e, gidişata sahip. E, Sabri Mahir <gülüyor> e, boksörün ismi. Çok teşekkürler Tunca. 2021 teşekkürler, baharında bu sergiyi mutlaka gezeceğiz. Tekrar konuşuruz ben dilerim o zaman. Ben teşekkür ederim Çelik'in için. Beklerim. Görüşmek üzere. Herkese ayvalı beklerim. Tekrar e, İzmir'e, Ege'ye geçmiş olsun demek istiyorum. Geçmiş olsun diliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Harikiden Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.